Kentin tozu Kent hakkı üzerine konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysalam Rent'in tozuna hoş geldiniz. Yeni senenin ilk programına bir soru sorarak başlayalım. Kalkınma nedir? Muhtemelen bunu bilmeyecek ne var diye şaşırdınız. Ancak meramımız başka. Olumlu çağrışımları olan bu sözcüğün gerçek hayattaki anlamını inceleyeceğiz. Türk Dil Kurumu sözcüğü durumunu düzeltme, aşamalı bir biçimde gelişme, ilerleme diye tanımlıyor. Devam edelim. Manşetler, sürmanşetler, iddialı reklamlar ile duyurulan, cafcaflı açılışlı tüm omega projeler, köprüler, havalimanları, gökdelenler, AVM'ler, rezidanslar, lüks inşaatlar, büyük altyapı yatırımları, barajlar, enerji santralleri vesaire. Bir kentteki ülkedeki yatırımlar, tüm değerleri öteleten ekonomik çıkarlar. Siyasilerin ve ana akım medyanın öne sürdüğü ve sorgulamadan inandığımız üzere o kenti, o ülkeyi kalkınmış yapar mı? Acaba zarf ile mazruf ilişkisi burada nasıl çalışır? Bu görkemli tablonun içinde görünmez olan, duyulmaz olan insanın başına neler gelmektedir? Bunu anlamak için kalkınma ile insan hakları arasındaki bağlantıya bakmak gerekiyor. Eğer kalkınmayı ileriye gitme, durumunu düzeltme, gelişme diye tanımlıyorsak, o zaman kalkınma, insanın yaşam kalitesinin her yönüyle yükseltilmesini de içermelidir. Eğer kalkınma insanın yaşam kalitesinin her yönüyle yükseltilmesi demek ise, hiçbir kalkınma insan haklarını ihlal etmemelidir. Bu durumda rant, ekonomik çıkar amaçlı projeler için toplulukların onlarca yıldır oturdukları mahallelerden zorla tahliyeleri, geçim kaynaklarından kopartılmaları ve topluluklarının dağıtılması, şiddet, ihlal ve mağduriyetlerle dolu bir süreç olduğundan kalkınma olarak tanımlanamaz. Ne yazık ki bugün yeryüzünde kalkınma adına birçok insanlık suçu işlenmekte. Ve ne yazık ki yine kalkınma adına bu insanlık suçları göz ardı edilmekte. Bu nedenle de çağımızda kalkınma sözcüğü birçok insan topluluğu için ürkütücü bir anlama sahip. Kalkınma yatırımlarının neden olduğu zorla tahliyeler sonucu, nüfuslar sadece yuvalarını değil, sahip oldukları hemen her şeylerini kaybediyorlar. Kenya, Kibera mahallesinin bir sakini, ''Tahrip edilen, yıkılan evler değil, insanlar'' diyor. Şiddet dolu, ihlallerle malul bu gidişat, her ne kadar büyük yatırımlar ve mega projeler içerirse içersin, insan haklarını gözetmeyen hiçbir kalkınma projesi gerçek anlamıyla kalkınma olamaz. Birleşmiş Milletler sistemine göre de kalkınma insan hakları temelli olmalı. Hakları ihlal etmemelidir. Haklar öncülüktür. Zamanımızda kalkınma adı altında insanları zorla tahliye ile yerlerinden eden büyük projeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Konut Hakkı raportörü Raquel Rolnick bakın nasıl açıklıyor. Zorla tahliyeler uluslararası düzeyde artışta Geçtiğimiz on yıllarda, doksanlardan itibaren diyebilirim, küreselleşmenin ivme kazandığı, ve ulus devletler arasındaki her çeşit engelin zorla ortadan kaldırıldığı, dolayısıyla sermaye yatırımlarının dünya çapında serbest dolaşımının mümkün olduğu yıllarda, her Tüm dünya ve dünya üzerindeki herken çok fazla paraya sahip, çok az sayıda insanın satın alabileceği ya da satın almaya hazır olduğu bu uluslararası küresel pazarın yatırımları için birer inşaat sahası oldu. Böylece küresel kentler yaratarak sermayeyi cezbedebilmek için kentlerin arazileri üzerinde kentsel yenileme ve kentleri dönüştürme yönünde muazzam bir baskı oluştu. Ve kentin içinde, etrafında, kent merkezinde onlarca yıldır yaşayan insanlar aniden taşınmak zorunda kaldılar. Nüfuslarının çoğunluğunun alt gelir gruplarından, yoksullardan oluştuğu ülkelerden bahsediyoruz. Bu insanlar pazar ekonomisi içinde konutta erişemezler ve hiçbir zaman da erişemeyeceklerdir. Onlar kendi konutlarını kendi imkanlarıyla ve topluluk dayanışmasıyla adım adım inşa etmişlerdir. Ve şimdi aniden tehdit altında kalmaktalar. Ve toplulukları da tehdit altında. Çünkü arazileri artık çok kıymetlenmiştir. Yüksek binalar, müzeler, stadyumlar yapmak için. Mega etkinliklere ev sahipleri için. Ve tüm bu çeşit büyük çaplı yatırımlar için. Ve insanlar tamamen geleneksel topraklarına, geleneksel konutlarına erişimi kaybetmekteler. Tüm dünya çapında zorla tahliyelerin bu kadar fazla olmasının sebepleri, bu yönde uluslararası bir motivasyon var ve bu uluslararası motivasyon uluslararası politikalarla ve sermayenin küreselleşmesiyle ilintili. Dolayısıyla zorla tahliyelere karşı direnişin de uluslararasılaşması çok önemli. Evet, Likin hemen ardından başka bir sese daha kulak verelim. Projeler planlanmadan önce orada yaşayanların fikirleri sorulmaz. Süreç zorla tahliye, gözdağı, taciz ve hatta fiziksel şiddet içerir. Ve tüm bunlar bu projeleri gerçekleştirebilmek için nüfusları baskı altında tutarak yapılır. Oysa kalkınma ranttan önce insan temelli olmalı. İnsanların çıkarları ekonomik çıkarlardan büyük projelerden önce gelmeli. Böyle söylüyor bir insan hakları savunucusu. Evet, az sonra dinleyeceğiniz People Before Profit, Ranttan Önce İnsanlar isimli kayıt... Witness'in sayfasından. 1992'de kurulan Witness, kar amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt. İnsan hakları ihlallerine karşı farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek için 20 yıldır videolar vasıtasıyla ihlal ve mağduriyet hikayelerini belgeleyerek insan hakları savunucuları ile mağdurlara mücadelelerinde destek veriyor. Yöntemi çok pratik, halka video kameralar dağıtıp kamera kullanmayı, film çekmeyi öğretiyor. Ve mağduriyetlerin bizzat mağdurlar ve hak savunucuları tarafından görsel olarak belgelenmesini sağlıyor. Bu yolla da kamuoyu yaratarak yetkililer üzerinde baskı kurmayı amaçlıyor. Barınma konut hakkı Witness'ın son senelerde çalıştığı alanlardan biri. www.witness.org bölü campaigns yazarak sayfaya erişebilir ve forced evictions videosunun üzerine tıklayarak filmleri izleyebilirsiniz. Videonun Türkçe altyazıları New York Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, doktor öğrencisi Azat Gündoğan'a aittir. Emekleri için Azat'a teşekkür ediyoruz. Witness'ın videosunda çeşitli ülkelerden zorla tahliye mağdurları ve ayrıca insan hakları savunucuları, aktivistler konuşuyor. Zaman zaman geri plandan duyacağınız dozer sesleri ve çığlıklar yerinde çekilen mahalle yıkımlarındandır. Video çekimler Brezilya, Kamboçya, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Nijerya, Rusya, Sırbistan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Chicago'dan. Oldukça geniş, küresel gidişatın acılar dolu belgeleri. Sadece dinleyerek anlayamayabilirsiniz. Bu nedenle açıklayalım. Videoda bir ülkenin mağdurlarının bıraktığı cümleyi bir başka ülkenin mağdurları tamamlıyor. Yani az sonra dinleyeceğiniz üzere iki değişik ses yok, onlarca ses var. Böylece ardı arna değişik ülkelerin mağdurları süreci bir bütünsellik içinde anlatarak adeta bir puzzle tamamlıyorlar. Küresel zorla tahliye puzzle'ı, ülke ülke, kent kent bütünleşiyor. Her yerde aynı mağduriyet, her yerde aynı acı ve ihlal. Evet, dinliyoruz. Ben kim? Buldozerleriyle geldiler. Ve askerleriyle. Evimi hiç bırakmadım. Tüm gücümle savundum ama beni dinlemediler. Burası bir savaş bölgesi gibi. Sanki bir bomba atmış ve bum. Herkes etrafa saçılmış gibi. O planlarda bizim evler gözükmüyor. Halkın yuvasını yıkmayın. Koşun herkes gelsin görsün. Hırsızlar halkın toprağını çalıyor. Belediye başkanları gelir ve gider. Başkanlar gelir ve gider. Fakir fukara aynı durumda kalıyor ama. Her zaman aynı hikaye. Diyorlar ki bu mega projeler kalkınma getirecek. Birçok ülkeye gittik. Ve o kalkınma hiç yoktu. Ranttan önce insanlar İnsanlar zorla evlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Bu zorla boşaltma. Mahallelerinden, kültürlerinden koparılırlarsa ve bu iradeleri ya da istekleri dışında ve Yerlerinden no edilen haklara hiçbir faydası olmayan projeler olursa. Zorla boşaltmalar normalde şirketler, özel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve yerel yetkililerin veya hükümetin yardımıyla gerçekleştiriliyor. İnsanları adil bir tazminat vermeksizin kendi yerlerinden atıyorlar. Ve bunu zor ve şiddet kullanarak yapıyorlar. Ekonomik ve politik gücü olmayan gruplar zorla boşaltmalara en açık gruplar oluyor genelde. Hiçbir kalkınma insan haklarını ihlal edemez. O yüzden büyük projeleri nasıl engelleyeceğimizi ya da insanların kalkınmaya dair inançlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da insanların yaşam kalitelerini yükselterek yapmamız gerekiyor. Hükümetin görev ve hükümlülüğünün ülkeyi kalkındırmak olmasını anlıyorum. Fakat ülkeyi kalkındırmak demek, ülkeyi sadece küçük bir azının yararına kalkındırmak demek değildir. Zengin daha zengin. Daha fakir daha fakir oluyor. İnsan topluluklarının daha da yoksullaşmasına, geçim kaynaklarından koparılmasına sebep olan herhangi bir projeye nasıl kalkınma diyebiliriz. Gerçek şu ki kalkınma birçok insan için ürkütücü bir kelime haline gelmiştir. Çünkü bu kelime adına... Birçok insana karşı birçok suç işlenmekte. Nerede bir zorla boşaltma olur, orada apaçık görebileceğimiz bir haka ihlali düzeni vardır. Bir boşaltmadan önce genellikle o yerin sakinlerine projeyle ilgili fikirleri sorulmaz. Olup bitenler hakkında hiçbir bilgi almazlar ve işin içinde her zaman gözdağı, taciz, tehdit ve hatta fiziksel şiddet vardır. Bu toplulukları projeleri kabul etmeleri için baskı altına tutmak adına yapılır. Buraya geldiklerinde bize bu teklifi kabul etmezseniz bir traktör gelip evinizi yıkacak diyorlar. İnsan haklarımıza saygı göstermediniz. Meksikalı olarak da vatandaş olarak da insan olarak da. Buranın sakinlerinin istilaya uğramayı ya da başka bir yere yerleştirmeyi kabul eder misiniz diye sormuyorlar. Zaman zaman buraların boşaltılacağını duyuyorduk. Ama hiçbir boşaltma ilamı almadık. Sabah 7'de geldiler ve evimizi boşaltmaya zorladılar bizi. Eşyalarımızı bile kurtaramadık. Evden atılırken torunum hala uykudaydı. Boşaltma sesinde en sık tekrarlanan şey zor ve şiddet ile. Aktaay'a gelebilecek her türlü temel insani hakkın ihlalli biçimleri oluyor. Normal mahalleleri bir şok içinde oluyorlar. Bazen evler daha eşyaları içindeyken yıkılıyor. Yani yuvalarını kaybetmenin yanı sıra sahip oldukları her şey kaybediyor bu insanlar. Dolayısıyla bu genel olarak şiddet dolu bir süreçtir. İnsanları uzun süredir yaşadıkları yerlerden atıyorsunuz ve bu insanlar başka yerlere götürülüyor. İlk yerlerinden çok uzak yerlere ve bu yeni yerlerin çoğunda ne iş, ne elektrik, ne su, ne bir bakkal, ne çocukları için okul. Ne de yakınlarda bir sağlık ocağı oluyor. Yani bu durum halk için gerçekten çok kötü. Zorla boşaltmadan sonra aileler genelde kendi başlarının çaresine bakmaya terk ediliyor. Gidecek yerleri olmuyor. Başka bir yere yerleştirme seçeneği varsa bile bu yeterli olmuyor. Başından zorla boşaltma geçmiş topluluklarda gördüğümüz asıl şey boşaltma öncesi durumlarından çok daha zor bir duruma düştükleridir. Burada halka çöplük gibi davranıyorlar. Önceden burada 150 anne ve küçük işletmeler vardı. Hiçbir tazminat almadık. Küçük işletmeler, herhangi bir şey almadık. Hiçbir yere gidemiyoruz. Başka bir yere taşınırsak eğer... ...orada da aynı şey olacak. Oradan da zorla ayrılacağız. Burada yaşayan herkes, biz, biz, yenilmeyiz. Burada belli deniş kalıpları görüyoruz. Denizler, dilekçeler, toplantılar, yönetimle pazarlıklar, protestolar toplu gösteriler üzerinden yürüyor muhalefet. denişin en önemli yeni dayanışma. Bir diğeriye dayanışmak ve bir bütün olarak ayağa kalkmak, zorla boşaltmaya göz alma ve sessiz kalma, mağdur edilme değil. Herhangi bir devlette gücün kimde olduğu önemli değil. Çok sayıda insanla başa çıkamazlar. Yıllardır tüm bu elemler zorla başaltmalara maruz kalan tüm bu topluluklara birbirlerinin deneyimlerinden bir şeyler öğrenmeyi ve bu deneyimler üzerine yenilerini inşa etmeyi öğretti. Hem yerel olarak hem de uluslararası olarak. Ve dolayısıyla bu topluluklar sadece kendi menfaatlerine sahip çıkmakla kalmadılar. Nasıl bir kalkınmanın kendilerine yararlı olacağına karar vermek adına daha fazla bir arada oldular. İnsanlarımıza hak savunuculuğu, insan hakları ve toplumumuzun daha önce yapmadığı daha birçok şey hakkında eğitim verdik. Yöde Cenerro'da bir düşük gelirli topluluk hükümetin zorla boşaltma tehdidine tepki olarak kendi karşı iyileştirme önerilerini sundu. <gülüyor> Mahkemeye taşıdığımız 10 adet boşaltma vakasından hepsini kazandık. Böylece yoksul insanların itibarını geri kazandık. Buraya öylece gelip insanları sokağa atamazsınız. Uygun iletişim yollarını takip etmeniz gerek. Durumların sadece kendileriyle sınırlı ya da bölgelerine has olmadığının farkında olmayan topluluklar var. Fakat bu herkesin ortak durumu. Yani yerel durumların daha genel ve daha uluslararası meselelere bağlanmaya çalışılması gerekiyor. Hindistan'da yatırım yapan Güney Kore şirketleri var. Güney Afrika'da yatırım yapan Hindistan şirketleri var. Eğer bu boşaltmalara neden olan işlemlerin, finansın ve insanların doğası uluslararası bir nitelik taşıyorsa, kampanyaların doğasının da uluslararası bir niteliğinin olması gerekir. Küreselleşmiş bir dünyadayız ve küresel kampanyalarımız olmalı. Başka seçeneğimiz yok. Devletlerin vatandaşları ve toplulukları karar verme süreçlerinin merkezine oturtan yaklaşımları, benimsemeleri gerekiyor. Ranttan önce insanların gelmesi gerekiyor. Gerçek kalkınma ailelerinin yaşamlarını iyileştirmeli. Bu yaşamları yok etmemeli. İnsanların çıkarlarını ekonomik çıkarlardan ya da büyük projelerden üstün tutmalıyız. <gülüyor> Yoksa bu projeler kime hizmet edecek? Nesim videosunda Türkiye'den de konuşanlar olaydı. Büyük bir olasılıkla onlar da aynı cümlelerle konuşacaklardı. Evet şimdi de Türkiye'ye kulak verelim. Arka bahçede yıkım belgeselinden kısacık bir derleme yaptık. Belgesele internet üzerinden erişebilirsiniz. Youtube'da da var. Sanatçıların emeklerine sağlık. Evet. İnsanlar bağırıyordu, kalkın, çabuk uyanın, neden kalkmıyorsunuz, işte jandarmalar basın falan. Ben yine şey dedim yine, yıkın değil, yine bizi yıkıyoruz, korkutmak amacıyla geldiler falan. Lay lay çıktık biz yukarıya. İşte sürekli o sesler kulağımdan gitmiyor, işte bize attıkları taşlar düşmana mı sen atıyorsun? Veya ne ney, niçin geldi insan buraya, kimin kimin için geldin ya? Evini yıktığın insan da senin anan baban yani. Sanki hiç olmayacak, sanki insanlar bizi kandırıyor veya biraz sanki heyecanla uğurmuşuz gibi geldi bize. Ama o iş makinaları, o ileri yıktıkça yani çıktım gittim ağladım yani ben çok gezdim bir Ben bir hafta önce yüz milyon, milyon, milyon vergi attırdım, biz, biz, biz varız altın üç yüz elli milyon, Aylık kaldırıyorum yüz milyon vergi attırdım. Üç tane de çocuğum var. Zamanında belediye itiraz ediyordu da niçin su, tankerinden sularını getiriyordum millet ev yaparken. O zaman köydü köy. Evet köydü suyumuz elimizde hiçbir göğdü. şeyimiz yoktu. Omuzumuzla biz bir minibüs tükirde su getirdik. Sonuçumu geri çakıp örnek ettik. getiriyordu, yolunu biz yapıyordu. Bilemedi. O zaman kimseye Hadi, yapma, de, yapma de, demiyordu de, belediye. Ben buraya geldiğimde 28 yaşındaydım. Ben şimdi 47 yaşındayım. Benim o geçmiş yıllarımı da bana versinler. Onun hesabını da yapsınlar. Ben buralarda çok çile çektim. Su yoktur, elektrik yoktur, karanlık yoktur, su yoktur. Çok ağlayacaksın. Hiçbir şey, yok. şey yoktur, tuvalet yok bunlardan çıkmıyorum. Ben bu, şey bu çocuklara bak, bit düşürdüm, bit. Şey yapıp, bir düşte hepimizi tenekelerle yağmursularıyla banyo yapıyorduk. Çonumuz, çocuğumuzu biz yağmur suyuna yıkıyorduk. Hı. Su birikecek, yağmur yağacak da bir tas su getireceğim. Hı. Tenekelerle topluyorduk biz bu suyu. Şimdi bir tabii fayda yer fayda. değerlendi. Fayda Adam başkasına villa yapıp onları yerleştirecek. Biz 9 aylık değiliz. Onlar sanki anne babanın kuzusudur. Biz başka yerden gelmişiz. Senin... Evet, dozer sesleri ve yıkım gürültüleri arasında itirazları ve Türkiye'den zorla tahliyeleri dinledik. Madem ihlaller ve zorla tahliyeler küreselleşti, madem bunları gerçekleştirenler küresel. Aynen kontaklı raportörü Rolnick'in ve hak savunucularının vurguladığı üzere, zorla tahliyelere karşı direnişte uluslararasılaşarak küreselleşmeli. Rant için değil, insanlar için kentler inşa etmek üzere mücadeleye devam Mücadeleye devam diyerek yeni yılın ilk programını kapatıyoruz. Adil eşitlikçi yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi hafta sonları. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baycan. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.